Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cumanız mübarek olsun Allahu Teala Hazretleri Dünyada ahirette sizi Aziz ve bahtiyar eylesin Gönüllerinizin muratlarını isteklerinizi, taleplerinizi Hacetlerinizi ihsan eylesin Reva eylesin, bahşeylesin Sizi iki cihanın Hayırlarına erdirip sevindirsin Sevdiklerinizle, çocuk çocuğunuzla Yakınlarınızla, arkadaşlarınızla beraber Beş tane hadis-i şerif Okuyacağım bugün Birincisi, efendim, e, pek çok kaynaklarda Ahmed i̇bn Hanbel, Müslim, e, Nesehi i̇bn Mace ve diğer kaynaklarda e, bulunan bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Men ik tata'a hakkam müslimin bi yeminihi. Fakat evceballahu lehünnar ve harrama aleyhil cenneh. Fekale recülün, <gülüyor> ya Resulallah... Ve inkâne şehensizrah kale ve inkâne kadi ve min erak. Çadık Rasulullah ﷺ evkemakal. Hadisi şerifler içinde bu hadisi şerif İslam'ın adalete, efendim doğru hüküm vermeye, hakkaniyete, insan haklarına, kişilerin efendim mülkiyet haklarına e, helal kazanca, efendim altından aldatmadan tertemiz bir şekilde kazanmaya ne kadar önem verdiğini gösteren güzel bir bariz numune oluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her hangi bir kimse ki bir Müslüman kişinin hakkını yemin ederek koparır bir parça ondan alırsa Allah ona cehennem ateşini vacip kılar, gerekli kılar. Muhakkak cehenneme girecek o kişi. Ve harrama aleyhil cenne ve cenneti ona haram kılar. Bunu dinleyen sahabeden, müminlerden bir kişi sordu, bir adam sordu. Ya Resulallah, eğer alınan şey küçük bir şeyse, az bir şeyse de, böyle midir hüküm? Eğer e, misvak ağacının, bitkisinin Efendim bir dalı bile olsa efendim hani ağızlarına e, dişlerini temizlemek için efendim kullandıkları bir e, dal oluyor. E, o zamanlar diş fırçası vesaire yok. Şimdi de kullanılıyor. Sevabı çok. Onunla dişlerin temizlenmesini Peygamber Efendimiz çok hararetle tavsiye buyurmuş. Diş temizliği ağız temizliğine çok önem vermiş. Efendim güzel kokuya önem vermiş, çirkin kokulardan temizlenmek için yıkanmaya, efendim, e, ağzını, burnunu yıkamaya, vücudunu yıkamaya önem vermiş. Efendim ve çok hararetler üzerinde durmuş, tavsiye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Misvak küçük bir dal parçası ve bu çöllerde yetişen sahipsiz ağaçlardan birisi. Yani bunlardan alıyorlar, kesiyorlar efendim sonra şöyle bir karış boyunda 20-25 santim, 15 santim. Sonra bununla e, dişlerini sürttüğü zaman tel tel ucu telleniyor da fırça gibi ağzı temiz oluyor. Ayrıca içindeki madde dolayısıyla da mikropları efendim e, öldürücü, asitleri söndürücü bir maddesi var. O da ağzın diş etlerine sıhhat veriyor. Efendim Ağzı hastalık yapıcı efendim canlılardan da temizliyor. O bakımdan da fevkalade e, tesirli bir şey. Bir doktor kardeşim, Allah rahmet eylesin söylemişti. Efendim misvak kullananlar e, halkta görülen diş hastalıklarından salim oluyorlar. Onlara tutulmuyorlar. Halkın büyük bir çoğunluğunda olan bir diş kökü iltihabı hastalığı var. Efendim misvak kullananlar da o olmuyor. Misvak onu geçiriyor diye e, bilimsel olarak kendi mesleğinin e, efendim e, sonuçlarını böyle bana bildirmişti. Bir misvak parçası önemli bir şey değil. Çünkü e, kırda, kırda, e, dağda, bayırda, çölde bir insan bu ağacı görünce, yani dalından misvak yapılabilen ağacı görünce efendim bir parça kesip onu kullanabilir. Efendim buna erak deniliyor. Al, e, Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'sı erak ağacından bir kadip yani bir dalcık da olsa bir dal da olsa efendim böyledir buyuruyor. Yani buradan e, anlıyoruz ki yalan yere yemin etmek, yalan yere yemin edip de birisinin hakkını yemek, almak efendim kesinlikle yok. Cezası da bu kadar büyük. Hiçbir haksızlık yok. Hatta İslam'da efendim yalan hiç yok. Müslüman asla yalan söylemez. Hatta şaka yapsa bile yalan söylemez. Gerçek gerçeği latife olarak söyler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <gülüyor> buyurmuş ki ihtiyar kadınlar cennete girmeyecek. Söz doğru. Yani ihtiyar haliyle girmeyecek buyurmuş. Ondan sonra da açıklama yapmış. Genç bir e, e, sapasağlam efendim dipdiri canlı sıhhatli sağlıklı sevimli bir kimse halinde e, olacak cennette diye buyurmuş. Yani e, yalandan şaka bile yok. Bir Nisan bile yok İslam'da. Efendim bin bir türlü yalan dolar, Ondan sonra bir Nisan diyorlar. Yalan e, idmanı yapıyorlar, yalan provası yapıyorlar. Öyle şey yok. Yani yalan söylemek yok İslam'da. Ama bir de mahkemede, Vallahi, billahi tallahi, Kur'an üzerine yemin ederim, namusum üzerine, vicdanım üzerine, kanun namına bilmem ne. Efendim biri, biri yalan kıvırtıp, efendim hukuku saptırırsa efendim hakkı engellerse ya da mahkemede olmasa bile çarşıda pazarda efendim mahallede evde köyde şehirde yemin ediyor vallahi şu dedim peki o halde bu mal senin mi evet benim vallahi benim halbuki onun değil yalan söylüyor mesela yani böyle de olabilir illa mahkemede olma şartı yok bir yalan yeminle bir müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennem ateşini vacip kılar ve ona cenneti haram kılar onun için Müslümanların hukuka, efendim mülkiyet haklarına, efendim doğruluğa, doğru sözlülüğe, adaleti korumaya çok dikkat etmesi lazım. Adalet gözümüzün bebeğidir. Adalet egemenliğin temelidir. El adlu esasül mülk. Adalet olmazsa toplum kokuşur, mahvolur, suçlu ceza görmez, haklı da hakkını alamaz. Onun için adalet son derece önemlidir. Efendim bir millet geri olabilir. Efendim kusurlu olabilir. Efendim ibtidai olabilir, basit olabilir. Çağın gerisinde kalmış olabilir. Adil olursa bunların hepsini kısa zamanda düzeltir. Efendim bir çobanın çalışkan çocuğunun atom alimi olduğu gibi efendim sonra bakarsınız. Efendim ilerler ama adalet olmadı mı? Adalet ahlakın Ahlakın en önemlilerinden birisidir adaletli olmak. Adalet olmadı mı? Her şey temelinden sarsılıyor, bozuluyor. Onun için egemenliğin temeli adalettir denilmiş. Her şey artık e, yalan, yanlış üzerine e, bina edilmeye çalışılıyor. Çamur üzerine bina yapılmaz. Temelsiz yere, çürük toprağa, heyelan mantıkasına bina yapılmaz. Onun için efendim adalet gitti mi? Her şey gidiyor. Ticari hayat gidiyor, aile hayatı gidiyor, kazanç. Efendim haram oluyor. Kişiler arasındaki beşeri ilişkiler bozuluyor. Efendim kardeşler arasında efendim şeyler bozuluyor. Her şey mahvoluyor. Onun için adalet çok önemli. E doğru söylemek lazım. Adaletle hükmetmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ela enfusikum evil valideyni vel akrabin kendinizin aleyhine bile olsa anne babanızın bile ki insan annesi babasını çok sever onun için her şeyi yapar anne babanızın aleyhine bile olsa akrabaların aleyhine bile olsa adaletten ayrılmayın buyuruluyor. Şimdi bugün çevremize toplumlarımıza bakarsak eğer adalet varsa ne iyi ama adalet gitmişse adalet yoksa her türlü haksız kanunsuz uygunsuz işler yapılıyorsa o zaman vaziyet çok fena önce acalet, adaleti temin etmek lazım. Eskiden beri ben düşünüyorum yani insanların için adalete Gönül veriyor. Onun için adaleti istiyor? Bu bir karşılıklı e, pazarlık mıdır? Yani o benim hakkımı yemesin. Ben de onun hakkını yemeyim. E, hakkım yenilirse benim hoşuma gitmez. Karşımdakinin hakkını da ben onun için yemeyim. Ben onların hakkını yersem onlar da benim hakkımı yerler. Sonuç itibariyle benim hakkım zedelenmiş olur. Bu bir materyalist, maddeci mantık. Yani böyle de olabilir. Böyle de düşünebilir ama İslam böyle düşünmüyor. İslam Efendim, imanın gereği olarak adil olmayı emrediyor. Karşılıksız ve kendisinin aleyhine, akrabasının ana babasının aleyhine bile olsa doğru sözlü, doğru olmayı tavsiye ediyor. Efendim, e, Allah'ın rızasını kazanmak için doğru olmayı tavsiye ediyor. O daha tatlı, daha güzel bir şey. O halde imanı kuvvetlendirmek lazım. Bence e, hakimlerin, e, imanlarının Son derece kuvvetli olması lazım. Sorumluluk duygusunun yarın mahkemeyi kübrada kendilerinin de efendim, muhakeme edileceğini, hakimlerin de muhakeme olunacağını bilmesi lazım. Buna inanması lazım. Ona göre davranması lazım. Boşluk bulunca kimsenin anlayamayacağı yerde ve şekilde insanlar inanmayınca kusur işliyorlar. Ama ahireti bilen insan yalnız kaldığı zaman da suç işlemiyor. Onun için imanı kuvvetlendirmeye var gücüyle herkesin gayret etmesi lazım. Ben askerlikteyken hatırlıyorum, herkes nöbeti kaytarmaya çalışırdı, nöbeti başkasının üstüne çalışırdı. Ben Allah yolunda Efendim bir saat nöbetçilik edenin gözüne cehennem ateşi değmeyecek diye düşünüp, nöbete şevk ile aşk ile giden Müslüman kardeşleri biliyorum imanlarının gereği olarak hatta bunu bir kardeşimiz yüksek İslam, Enstitülü kardeşimiz konuşmasında böyle İslam'da böyledir deyince eee al, albay veya yarbay durum komutanı aman demiş bir askerlere toplantı yapalım sen bunları İslam bakımdan onlara anlat demiş. Yani nöbet tutmanın fazileti, askerliğin önemi efendim e, Allah yolunda cihat etmenin önemini anlat demiş. Yani iman oldu mu her şey güzel oluyor. Askerlik de güzel oluyor nöbet de güzel oluyor, hakimlik de güzel oluyor, ticaret de güzel oluyor, efendim, ailevi, efendim, ilişkiler de güzel oluyor, toplumsal ilişkiler de güzel oluyor. İman gitti mi, Allah'tan korkmadıktan sonra o insandan korkmak lazım. Her şeyi yapabiliyor. Efendim, bir sürü efendim, mahkemelik, iş, bir sürü polislik, iş ortaya çıkıyor. Bir sürü haksızlık yapılıyor. İslam bunu kökünden temizliyor. Yani, sivrisinekleri tek tek yakalayıp öldürmekle bitmiyor. Bataklıkları kurutunca bitiyor. Öyle yapmak gerekiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim biz de kendi özel hayatımızda işte bir imtihan hayatı yaşıyoruz, yaşayacağız. Ondan sonra Allah iman, selametli versin. Hepimiz bir gün ecel şerbetini içip efendim, kabre konulacağız. Efendim ölümü tatıp ahirete göçeceğiz mahkeme kübrada hesap vereceğiz diyerek her işimize Allah'ın rızasına uygun yapma, adaletli olma, doğru sözlü doğru özüldü olma dikkat edelim özellikle yemine dikkat edelim boş yere yemin etmeyelim artık yemin böyle günlük konuşmaların şakaların bir parçası olmuş her türlü yalana vallahi billahi diyerek efendim destekleme sağlanıyor hazgı doğru olmuyor. Yalan oluyor söylenen söz. bile de yemin edilmiş oluyor. Bu çok tehlikeli bir durum. E, yemin etmeyelim mümkün olduğu kadar. E, yemin edersek doğru şey üzerine yemin edelim. Hak yemeyelim. Efendim hak yemek isteyenlere destekçi olmayalım. Yalancı şahitlik yapmayalım. Mahkemede yalan yemin e, ile yalan şahitlik yapmayalım. İkinci hadis-i şerif. Sevgili kardeşlerim ee, Abdullah ibn Mübarek kitabına yazmış Efendim e, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben akarra bir aynı müminin akarra Allahu bir aynıhi yamel kıyame kim bir müminin gözünü Efendim serinletirse gözünü gönlünü, e, gönül gözünü serinletirse Allah da onun gözünü kıyamet gününde efendim serinletir. Göz serinletmek gönül serinletmek ne demek? Sevindirmek demek. Arapçada efendim e, böyle tabir edilmiş efendim e, gönlünü hoş etmek demek. Yani bir insanın hani sevindiği zaman yüzü güler, gözlerinin içi ...gideceğiz. Ben gelmedim... ...davi için. Benim... duyasını alan kimselerden eylesin. Ee, Hz. Ali Efendimiz e, yemin etmiş, o biraz latifeci bir kimseymiş. Vallahi kimseye ömrümde Efendim e, iyilik yapmadım, kötülük yapmadım demiş. Oradan maksadı ne? Yani iyilik yaptıysam sevabı bana gelecek, kendime iyilik yapmışım demektir. Efendim kötülük yapmışsam cezası bana gelecek. Demek ki kendime kötülük yapmışım demektir. Başkasına yapmadım, kötülüğü kendime yaptım. İyilik yaptıysam sanki başkasına yapmadım, yapmadım, iyiliği sanki kendime yaptım demiş oluyor. Böyle bir nükteyle ifade etmiş oluyor. Efendim, Efendimiz radiyallahu aleyhi ve kerramallahu aleyhi ve Onun için bizim de hayatta amacımız sevgili kardeşlerim, Gönül yapmak olmalı. Yunus'un yolu doğru. Biz e, Yunus'umuzun yolundan dinimizin, imanımızın gereği, Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinin, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin icabını yapmaya devam edelim. Dinimiz güzel, dinimiz hak din, imanımız sağlam, doğru, mantıklı, ilmi, her şeyimiz güzel. Elhamdülillah. Biz bırakmayalım. Yunus'umuzun, Mevlana'mızın efendim, dinimizin, imanımızın yolunu bırakmayalım. Niye Yunus ve Mevlana diyoruz ikide bir de? Efendim, niye o mübareklerin ismini zikrediyor? Onlar ediyoruz. Onlar samimi Müslümanlardı. Onlar e, İslam'ı samimiyetle uyguladılar. Eserlerine, sözlerine bu samimiyetlerini efendim döktüler. Sözlerin, samimiyetlerini eseri seviyoruz onun için. Onları misal gösteriyorum. Yani ee, misal göstermek, misal göstermek öğretim için çok önemlidir. Bir şeyi uzun, uzun anlatmak yerine kısa yoldan e, misalini gösterirseniz anlar herkes. Nasıl bir insan olayım? Yunus gibi ol. Yani şimdi birçok kardeşimiz var, gözümün önüne geliyor. Çocuğunun ismini mesela Emre koyuyor veya Yunus koyuyor. Neden? Onu sevdiği için. Güzel. Biz o yoldan ayrılmayalım. İnşallah herkesi sevindirelim, kırmayalım. Kalp kırmayalım, gönül yıkmayalım, sonra pişman olacak, iş yapmayalım. Birçok kimse efendim günlük hayatın e, kısır çekişmeleri içinde efendim bunları anlayamıyor ve çok kalp kırıyor. Hele hele bir insan yüksek mevkilerde olur, sorumluluk makamlarında olur da halkın kalbini kırarsa ne kadar kötü olur? Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı iş yaparsa ne kadar fena olur? ne kadar büyük yanlış olur. Onun telafisi ne kadar zor olur. Sonra pişman olsa, ağlasa, göz yaş dökse bile Allahu Teala aziz kul haklarını affetmiyor. Git onunla helalleş buyuruyor. Adam e, esiyor, tozuyor, zulmü yapıyor. İhtiyarladıktan sonra aklı başına geliyor. Efendim ölüm döşeğine düştüğü zaman, elaya titremeye başladığı zaman ben de müminim, ben de Müslümanım. Efendim bilmem ne falan camiye gitmeye başlıyor vesaire. Ama o eski kul haklarını Allah ondan soracak. En iyisi kul hakkını hiç üzerine almamak sevgili kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerif Peygamber Efendimiz üçüncü ve dördüncü hadis-i şerifler aşağı yukarı efendim zikir üzerine e, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Men eksere minel istiğfari allahu azze ve celle lehu min kulli hemmin fe min kulli dıykin mahrecan ve razakahu min hayzü la yahtesib. Efendim Ahmet ibni hakim İb ibni e, Sinni ve diğer kaynaklarda Abdullah İbn Abbas radıyallahu hànden e, rivayet edilmiş bir hadis-i şerif bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim Estağfurullah elâzım, Tevbe ya Rabbi, Affet ya Rabbi diye tevbeyi istiğfarı o cümleden olan efendim sözleri faaliyetler, çoğaltırsa, çok yaparsa, çok istiğfar ederse aziz ve celil olan Allah her sıkıntıdan e, bir çıkış yolu yaratır ona her sıkıntıdan onu e, her üzüntüden onu efendim sevinçe çıkartır her darlıktan bir kurtuluş e, noktasına e, çıkış noktasına ulaştırır ve onu hiç ummadığı tahmin etmedi. okay ısrar edildiği zaman büyür küçük bir günah işliyor, önemsiz bir günah işliyor ama laf dinlemiyor söyleyenlerin nasihatlerini kabul etmiyor o küçük işi yapmaya devam ediyor ha işte o küçük günah ısrarla büyür la sagıyrata maal ısrar ısrar ile küçük günah kalmaz günah büyükleşir, neden? günah küçüktü ama ısrar ediyor ısrar fena yapar vaziyeti diye ısrarı bırakmalı, günahı bırakmalı, yanlış yolu bırakmalı Çıkmaz yoldan dönmeli, tevbe ve istiğfarı çok yapmalı insan. O zaman Allah üç mükafat veriyor, üzüntülerini sevince çeviriyor, darlıktan genişliğe çıkartıyor, ummadığı noktadan rızıklandırıyor. Yani rızık da geliyor, tevbe ve istiğfar edene rızık da geliyor. Kazancı da bol oluyor, ne yapması lazım? İyi kul olma. Efendim, yönelmesi, tevbe ve istiğfar çok yapması lazım. Onun için hepinize rica ediyorum. Lütfen Peygamber Efendimiz bir hadis-i de buyurmuş. Günde en az yüz defa istiğfar edin. Bir başka hadis-i şerif var. O daha güzel. Onu da söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde her namazın arkasından yüz defa istiğfar etmenin efendim çok mükafatı olduğunu buyurmuş. Her namazın arkasından bir tesbih efendim 99'luk bir tesbih çevirin, 100 defa estağfurullah, estağfurullah verin o mükafatı kazanın. Bundan sonraki Hatice Şerif de zikirle ilgili demiştim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'un ve bütün ravileri güvenilir kişiler diye de kaydetmiş hocamız Ahmet Ziyahattin'i Gümüşhanevi Efendimiz Hazretleri. Efendim, Men eksere zikrallah fakat beri aminen nifak. Kim Allah'ın zikrini çok yaparsa münafıklıktan beraet etmiş kurtulmuş o töhmetten sıyrılmış olur münafık olmaz demek yani bu çok önemli aziz ve muhterem kardeşlerim insan müminken bazı işlerinden dolayı münafık duruma düşebilir münafıklık durumuna düşebilir münafık ne demek içi başka dışı başka demek Efendim, işi, içi başka dışı başka duruma düşebilir bir insan onun için münafıkların sıfatlarından bir tanesi nedir e, ayet-i Kerimeden söyleyeyim: İza kamu, salatı kamu küsala kalktıkları zaman e, namaza tembel tembel kalkarlar. Demek namaz kılıyorlar ama tembellenerek isteyerek değil. Tembel tembel kalkarlar. Müra'ünenler e, e, mürailik yaparlar, riyakarlık yaparlar. Verayiz kürün allaha illa kalila. Allahı da anarlar ama az anarlar. Demek ki Allah Allah hem namaz kılıyor ama namazı tembel tembel kılıyor hem zikir yapıyor ama zikri çok az yapıyor Allah'ı çok az zikrediyor bu işte münafıklığın alameti oluyor onun için bu duruma düşmemek lazım bu durumda ise insan kendisini toparlaması lazım eyvah benim münafıkların haline benzer hallerim var deyip hemen kendisini toparlaması lazım münafın meşhur hadis-i şerifler var biliyorsunuz bir tanesinde sıfatı nedir ''İza haddese kezebe. yani konuştuğu zaman yalan söyler ''Ve izâ e, vaade ahrefe'' vaad ettiği zaman vaadini tutmaz Efendim ''Ve, ve izâ tümine hâne'' kendisine güvenilse güvenci boşa çıkartır hıyanet eder deniliyor yani öyle böyle zikzaklı gidiyor kaypak adam oluyor Tabii Müslümanlar öyle değildir ama bazen e, işte o sıfatlar şey olur namazı zorla kılıyorsa demek ki işe münafıklık girmek istiyor Şeytan onu münafık yapmak istiyor. Namazı sevecek. Efendim müraillik yapmayacak. Allah'ı zikrettiği zikri az yapmayacak. Bazıları Allah'a çok çok zikrediyor. Sevgiler. İnsan bir şeyi mi çok zikreder. Dervişler, yunuslar Allah'ı çok zikretmişler. Neden? Allah aşkı var da ondan. Allah aşıkı olan insan Allah'ı çok zikreder. Onun için e, zikrullahı çoğaltan münafıklıktan beraet etmiş olur. Mira değildir deniliyor. Şimdi bu devirde bir, bir takım şeyler moda oldu. Hatta ilahiyat tahsili yapmış, din tahsili yapmış insanlarda bile belirdi bunlar. Efendim zikrin karşısında. E, zikri Kur'an emrediyor. Zikri Resulullah emrediyor. Hadis-i şeriflerde var, ayet-i kerimelerde var. Efendim gene bu zikrin karşısında zikredenlerin hasmı, zikredenlere düşman. Böyle şey olmaz. Yani Müslümansak Kur'an'a uyuyacağız, hadisi şerife ittiba edeceğiz Peygamber Efendimiz'e. Öyle Peygamber Efendimiz'e, Kur'an-ı Kerim'e aykırı gide gide şey olmaz. Müslümanlık olmaz. Bunu hatırlatıyorum. Allah'ın zikrini çok yapın, her zaman yapın. Ne olacak? Mesela yolda yürüyorsunuz, yapılacak başka ne var? Kalbinizden, dilinizden Allah Allah diye Allah'ı zikredin. Çalışıyorsunuz, eliniz çalışıyor. Eliniz kârda, gönlünüz yerde olsun. Gönlünüzle Allah'ı zikredin, diliniz serbest. Yani hanım mutfakta çalışıyor, yemek yapıyor, diliyle Allah'ı zikretsin. Örgü örüyor, diliyle Allah'ı zikretsin. Allah'ı çok zikredin ki münafıklıktan beraat edebilirsiniz. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Efendim, sonuncu hadisi şerifi okumak istiyorum. Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif. Men ekreme ekremehu ehuhu'l-müslimu fel yakbel kerametuhu fe hiye kerametullahi felâ teruddû alallahi keramete. Burada kelimeleri aynen izah da edeceğim. Her bir kimse ki ona bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuş. Müslüman kardeşi ona bir şey vermiş, bir hediye, bir ikramda bulunmuş. Onun ikramını o kabul etsin. Arkadaşının kendisine bir kalem vermiş. Efendim yarım elma vermiş, gönül almak için diyelim. Efendim işte bir e, tavır, bir davranış, bir sevgi emaresi işareti, küçük bir, bir şey yapmış. Efendim e, ikramda bulunmuş. Onun ikramını kabul etsin. Keramet ikram demek. Arapça'da ikram demek. E peki Evliyaullah'ın da kerameti var. O ne demek? O da o Evliyaullah'a Allah'ın ikramı demek. Onun için keramet denmiş. Kerametin bu manasını bilirse insanın kerameti anlaması daha kolay olur. Bazıları kerameti inkar ediyorlar. Olur mu böyle şey? Olur. Allah ikram ederse Allah'ın ikramı olduğu için olur. E canım eskiden olmuş şimdi de olur mu? Eskiden de olur, şimdi de olur, ileride de olacak. Keramet Allah'ın ikramıdır. Allah dilediği kullarına ikram eder. Dilediği kullarını öyle mükafatlarına erdirir. Ee, arkadaşının kendisine ikramını, kerametini kabul etsin. Yani ikramını kabul etsin. Neden? Çünkü o Allah'ın ikramıdır. Yani o arkadaşı ona veriyor ama Allah o arkadaşın gönlüne onu ilham ediyor. Ona efendim git şunu ver diye düşündürüyor. Aklına onu getir diyor. O da gidiyor arkadaşına o ikramı yapıyor. Kendimden geldi, içim istedi. Sana şunu veriyorum, al kardeşim hediyem olsun falan diyor. Neden? Allah. Allah ona yaptır diyor biliyorsunuz. Allah istemezse bir şeyi istemek bile elinizde değil. İsteten Allah, efendim, gönderen Allah, o vasıta oluyor, sebep oluyor. Müsebbib, müsebbi bir hakiki Allahü Teala Hazretleri oluyor. O, onun için o Allah'ın ikramıdır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kime bir Müslüman kardeşi bir hediye verirse ikramda bulunursa o ikramı o hediyeyi o kabul etsin. Çünkü o Allah'ın hediyesi ikramıdır. Allah'ın gönderdiği ikramı geriye reddetmeyin. kabul Kabulden kaçınmayın. Kabul etmeyip de Allah'ın ikramını reddetme durumuna düşmeyin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niye böyle alıyor acaba? Yani ikramı reddetmemek gerekiyor. Çünkü ikram Müslümanlar arasında sevginin işaretidir. Bir, seven insan sevdiğine ikramda bulunur. İkincisi olmayan sevgiyi de hasıl eder. Yani insan ikram ede ede sağa sola, kendisine düşman insanlar bile dost olur, onu sevmeye başlar. Yani sevgi hasıl eder. İkram sevgi hasıl eder. Onun için... Sevgi de önemli bir şey. Dinin önemli amaçlarından birisi. insanlar arasında sevginin yayılması, sevgi bağlarının kuvvetlenmesi. Onun için ikramı birisi alacak. E şimdi o bana bu ikramı verdi. Şimdi ben ona medyunu şükran oldum. Tabii olacaksın. Elbette medyunu şükran olacaksın. Teşekkür edeceksin. E, altında kalmak istemiyorum o ikramın. Tabii kalmaz. Sen ona götür, sen de ona bir ikramda bulun. Böylece aranızda sevgi, muhabbet artsın. Ama bazıları ikramı çok e, haşin bir şekilde, kaba saba yapıyorlar, ben beğenmiyorum. Sen götürüyorsun, bir şey veriyorsun birisine, hemen ''yok'' diyor, ''teşekkür ederim.'' ''Yok, lütfen al.'' Falan diyorsun, alıyor. Hemen sağına, sonuna önce cebinden çıkartıyor kalemini, bu da senin olsun. E dur bakalım mübarek, yani böyle hemen e, karşılıklı, böyle bu takas usulü gibi, öyle ikram bana biraz garip geliyor. Yani onu aklında tutarsın. Bu kardeşim bana ikram etmişti dersin. Sen de bir vesileyle yumuşak güzel bir tarzda efendim sen de ona ikramda bulunursun. Bir seyahat yaptık işte bu e, aile eğitim çalışmalarını nerede yaparız diye. Bir yere gittik. Dağ başında güzel manzaralı bir araziye gittik. Orayı alabilir miyiz filan diye. Orada bir İngiliz perişan hırpani yaşıyor böyle Robinson Crusoe'nın. Efendim gemiden kurtulup adaya çıkıp da orada perişan yaşadığı gibi dağ başında tek başına yaşıyor. Baktık acıdık efendim e, şeyine. Ben arkadaşlara eğildim dedim ki yani şuna bir ikranda Ne ne yapabiliriz? Yoldan portakal almıştık bir paket.